Tamam tamına doğru söyledim. Bu adam olsa olsa bir sihirbaz. O bunu bilmesi imkansızdı. Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor. Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz öyle değil mi? Elbette. Böyle bir şey mümkün mü? Düşünsene. Yalan söyledi mi sanma. Bunu tüm halkı anlattı. Şimdi onun hakkında ne düşünüyorsun? Eğer o öyle söylüyorsa doğru. Ey insanlar bu benim yeğenimdir. Sözlerine kulak asmayın. Sizi şerefli lat ve uzağınızdan ayırmak istiyor. Ayırıp kendi cinlerinden aldığı şeylerle sizi büyülemek istiyor. Sakın ha ona uymayın. 23. bölüm Mekke'nin 350 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Yesrip halkı, sahip olduğu akarsular ve ziraata elverişli topraklarla bir tarım toplumuydu. Halk genellikle ziraatle geçinmekle birlikte değişik dallarda sanat erbabı da bulunuyordu. Medine'de iki grup vardı, Yahudiler ve Araplar. Araplardan iki kardeş kabile olan Evs ve Hazreç kabileleri, geçmişte bir sebeple birbirlerine düşman kesilmişti. Sürekli bir mücadele içindeydiler Her kabile veya grup kendi içinde bağımsızdı Ve kendi kurallarına göre yaşıyordu Bununla birlikte şehrin iktisadi hayatına hakim olan Yahudiler Zaman zaman idari alana giren bazı hususlarda Arapları kendilerine tabi kılıyordu Bunların hepsini kılıçtan geçirmeliydik Ne oldu yine?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 Sizi birbirinize düşürüp kenara çekiliyorlar Senin aklın bunlara ermez Abdullah bin Übey lider olursa her şey çözülecek Hem akıllı bir adam hem de hazreçli Kesin bir çözüm getirecektir bu mücadeleye Kendi ağzınla söyledin Bir evse bir hazreçliğinin liderliğini asla kabul etmez Artık yeter uzlaşmanın yolunu bulmalısınız Asla asla geri adım atan biz olmayacağız Anlı bir savaştan yeni çıkmış ancak hala birbirlerinden ölçülerini alamamış olan Evs ve Hazreç kabilelerinin kıyasıya mücadelesi sürüyordu. Hac mevsiminde Yesrib'den yola çıkan ve içlerinde İyas bin Muaz'ın da bulunduğu Abdüleşel oğullarına mensup bir grup, Hazreç kabilesine karşı Kureyş'le anlaşma yapmak üzere Mekke'ye gelmişlerdi. Bu defa Kureyş'in desteğini alabilirsek... Hazreç'in önünü kesmiş oluruz. Bize zarar veremezler. Haklısın. Bir an evvel Ebu Süfyan'ı bulup onunla görüşmeliyiz. Bugün meşhur şairlerden Lebit gelecekmiş. Onu dinlemek üzere Kureş eşrafı da burada olur. Ebu Süfyan'ı orada bulabiliriz. Orada bulamazsak da Darün Nedve'ye geldiğinde görüşürüz. Bize yaklaşan şu adamı tanıyor musun? Hayır. Gelen peygamberimizdi. Onları selamladıktan sonra tanıştılar. Kureyş kabilesine mensup hele de Ebu Sufyan'a akraba olan biriyle tanışmak Ebu'l-Hayser'i memnun etmişti. Ona geliş sebebini açıkladı. Peygamberimiz ilgiyle dinledikten sonra geldiğiniz işten daha hayırlısını öğrenmek ister misiniz diye sordu. Ve onlara kendi elçiliğinden, Allah'a ortak koşulmamasından ve daha birçok şeyden bahsetti. Aralarından İyaz bin Muaz bu konuşmadan çok etkilenmişti. Ey halkım bu adama kulak veriniz. Vallahi bu kendisi için geldiğiniz işten daha hayırlıdır. Ancak grubun lideri Ebul Hayser yerden bir avuç toprak aldı ve İyas'ın yüzüne savurarak şöyle dedi. Saçmalama. Ömrüme yemin olsun ki buraya farklı bir iş için geldik. Bunlarla kaybedecek vaktimiz yok. Ama biliyorsunuz Yahudiler bizim putlara tapan cahiller olduğumuzu, Allah'tan ve peygamberlerinden habersiz olduğumuzu söylerler. Son peygamberin gelme zamanının yaklaştığını O ortaya çıkınca Yahudilerin dünyaya hükmedeceğini Söyleyerek bize cakas atarlar Söylediklerini duydunuz Anlattıkları makul Neden düşünmüyorsunuz? İyas, Ben topluluğun lideriyim Ne diyorsam o uzatma Bunun üzerine İyas Susmak zorunda kaldı Ve Resulullahın bu daveti de Karşılıksız kaldığından Aralarından buruk ayrıldı Yesripli grup inanmadan dönmüştü. Bir kişi hariç. Ölünceye kadar imanını gönlünde taşıyan Yas bin Muaz. Efz kabilesinden olumlu bir cevap alamayan peygamberimiz bu sefer hazreçli bir grupla görüşmeye karar verdi. İhramdan henüz çıkmakta olan bir grubun yanına yaklaşan rasul Ekrem onları selamladı ve Kimlerdensiniz? diye sordu. Hazreç kabilesinden bir grubuz. Peygamberimiz, oturmaz mısınız? Size söyleyeceklerim var diye başladı söze. Karşısındaki grup kabul edince, Yahudilerin komşuları ve müttefiklerisiniz öyle değil mi? diye sordu. Evet. Peygamberimiz onları Allah'ın birliğine davet etti. Kendilerini İslam dinine davet etti ve Kur'an okumaya başladı. Hani İbrahim demişti ki,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 ''Anlattıkları ne kadar hoş, ne kadar tesirli şeyler.'' ''Acele edin. Yahudiler ona inanmakta bizi geçmesinler.'' Ve dönüp peygamberimize şöyle dediler. ''Halkımızı bırakıp buraya geldik. Bizim toplumumuz kadar aralarında düşmanlık ve kötülük bulunan bir başka toplum daha yoktur. Evsle kanlı bıçaklıyız. O kabileden herhangi biri bizim bölgemize yaklaşamaz. Biz de onların mahallesine giremeyiz.'' ''Yahudilerse bu durumu fırsat bilir.''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 bu temennileri aslında onların aralarında birliği sağlayacak bir önder arayışının da ifadesiydi. Arayışlarına karşılık bulacakları ve ertesi yıl Resul-ü Ekrem'e bağlılıklarını bildirecekleri akabe biatine semin hazırlayan çok olumlu bir görüşmeydi bu. Yurtlarına dönen müminler Yesrib'de herkese yeni yayılan dinden ve peygamberden bahsettiler. Bunu o kadar yaydılar ki, İçinde Peygamberimizin ve İslamiyetin anılmadığı ev kalmadı. Bir sene sonra yine hac mevsiminde Hazreç kabilesinden 10, Evs kabilesinden 2 kişi olmak üzere toplam 12 temsilci Akabe denilen geçitte Allah Resulü ile buluştu. O gece Akabe geçidi İslam tarihine yazılacak bir antlaşmaya şahitlik ediyordu. Esat, Allah Resulü'nü anlatsana biraz bize. Yüzünü görünce bu yüze sahip olan kimse yalan söyleyemez dedim. Konuşmaya başladığında ağzından dökülen kelimeler sanki bütün benliğimi sarıp sarmaladı. Hiç susmasını istedim. Göreceksiniz. Konuştukları şeyleri bir insanın uydurması imkansız. Biz onu tanımakla çok büyük bir şerefe erdik. Umarım bir an evvel yaşadığı sıkıntılardan, Kureyş'in zulmünden kurtarırız onu. Az kaldı.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 Bu sırrı gizlememiz lazım ki Kureş baskısını artırmasın. Evet, evet. Doğru söylüyorsun. Evet haklısın. Doğru. Yaklaştık. Birazdan onunla buluşacağız. Çok heyecanlıyım. Peygamberimiz yanında bir grup arkadaşıyla sözleştikleri gibi akabede bekliyordu. Burayı seçmesinin sebebi göz önünde olmayan bir yer olmasıydı. Gece burada yapılan bir görüşmeden Kureş haberdar olamazdı. Yesripli grup sessizce geldiler ve dikkatlice Resulullah'ın yanına süzüldüler. Selamlaşma ve tanışma faslından sonra peygamberimiz Allah'a hiçbir şeyi eş tutmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmemek, iftira etmemek, hayırlı bir hususta bana isyan etmemek üzere söz veriyor musunuz diye sordu. Allah'a ortak koşmayacağız. Hırsızlık etmeyeceğiz Çocuklarımızı öldürmeyeceğiz Kimseye iftira etmeyeceğiz Ey Allah'ın Resulü Sana hiçbir hayırlı işinde muhalefet etmeyeceğiz Allah Resulü onlara Kim insanlık haliyle bunlardan birini işlerde, Ondan dolayı dünyada cezaya çarptırılırsa Bu onun kefareti olur Günahları bağışlanır Kim de bunlardan birini hatayla işler İşlediği o şeyi Allah gizler açığa vurmazsa Onun işi de Allah'a kalır ''Allah dilerse onu bağışlar, dilerse azaba uğratır.'' dedi. Kabul ediyoruz ya Resulallah. Kabul ediyoruz ya Resulallah. Ediyoruz ya Resulallah. Peygamberimiz bu biatlerinin karşılığında mükafatlarının Allah'a ait olduğunu söyledi. Biat etmek, canı pahasına sözünden dönmemek demekti. Yesribli Müslümanlar kendilerine İslam'ı anlatacak bir muallim istediklerinde, Resulullah onlara Mus'ab bin Ümeyr Abdullah bin Ümmü Mektum'u öğretici olarak görevlendirdi. Musab bin Umeyr, Mekke'de yakışıklılığı kadar güzel ahlakıyla dikkat çeken bir gençti. Hazreti Cafer'le birlikte gittiği Habeşistan'dan yeni dönmüştü. İkna kabiliyeti yüksek, hitabeti kuvvetli, zeki biriydi. Abdullah İbni Ümmü Mektum ise Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarındandı. Ama idi. Gözleri görmüyordu ancak gönül gözü açıktı. Peygamberimizin müezzinliğini de yapan Abdullah, ilk İslam devletinin kuruluşunun mimarlarından olacaktı. Yesripli Müslümanlar adına Peygamberimizle sözleşen bu 12 yürekli adam bir sonraki hac mevsiminde buluşmak üzere Mekke'den ayrıldılar.